Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyim incinirsin yine de seni dinlerim Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyim incinirsin yine de seni dinlerim sana Sana gitme dinleyeceğim ama gitme Lavinya'ya. Merhabalar Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. E, girişte Feridun ağaçtan Lavinia parçasını dinledik. E, sana gitme demeyeceğim e, dizesiyle fade out yaparak programa giriş yaptık. Niye böyle bir şey yaptık sence Gökhan? Çünkü ben bu şarkıyı hiç sevmem. Evet, e, hep sevdiğimiz şeyleri çalmak istemiyoruz artık. E, bir de e, bugünkü konumuz özelinde tabii şarkının bir anlamı var. E, gitmek mi, kalmak mı ikilemi e, üzerine. Aslında biz programın ilk programlardan beri e, içine düştüğümüz bu e, gürültülü, hararetli hali bir şekilde konu ederken kim zaman bundan uzaklaşıp biraz daha... Genel e, olarak e, sadece e, ihraçlar ve e, bu e, acılı hal e, dışında da akademiyi genel olarak tartışmaya çalışıyoruz. Fakat e, gündem devamlı bizi içine çekiyor. Çünkü bir türlü durmak bilmeyen bir e, şey var. Silsile halinde bir e, kıyım söz konusu. E, bu... Ahval ve şerait çerçevesinde, <gülüyor> çerçevesinde arada bir e, senle baş başa bir konu kalmadan buluştuğumuz oluyor. O da bunu, <gülüyor> programda onlardan biri. Araya <gülüyor> evet, yani kimseyi zaten bu sokmadan. Konu, bu konuda zaten e, konu kalamazdık bu konu uzmanı yok çünkü. Evet yani gitmenin yani, ve kalmanın. Gümrük işleri müdürü falan çağırabilirdik mesela. Evet gitmenin belki e, orada <gülüyor> detaylar alabilirdik ya da. Ya da bu konuda istatistikler e, yayınlayan kurumlarda raportörler vesaire falan var. Evet. Tartış. Gitmeyi tabii iki anlamda eh, e, evet. şey yapmak gerekiyor. Çünkü yani gerekiyor dediğim e, konuşacağız. Hı -hı. Çünkü bir e, üniversiteden ayrılmak yani atılmaların vesairelerin haricinde Hı -hı. buna bir tepki olarak istifa e, kurumunu çalıştırmak meselesi var. İşin e bir bu tarafı var. E, bölümden gitmek, üniversiteden gitmek anlamında bir gitmek var. Bir de e, artık buralarda bir e, çalışamayıp yaşayamayıp ülkeden gitmek ...meselesi var. Bir akademisyen olarak. Evet. Dolayısıyla de. işin iki... E, ...açısını da konuşmaya çalışacağız. Elbette. Ee, Her ikisi bir de bir ba... beyin gücü. Hı hı. Yani e, burada kalarak da... ...aynı zamanda... E, ...tamamen itibatı kesmek gibi bir durumda... ...söz konusu evet. olabilir. E, tabii nereden başlayalım ki? E, evvela... E, ...işin e, şu tarafını ben e, düşündüm. Maddi ve manevi... E, ...baskılar söz konusu... ...bir e, akademisinin işini yapabilmesi için... ...bu eğitim faaliyeti ya da araştırma faaliyeti olabilir. E, bir e, maddi e, sahaya... ...yani bir e, imkana ihtiyacı var. Aynı zamanda... E, ...zamana ve dinginliğe de ihtiyacı var. Yani bu da manevi tarafı aslında bir işin. E, bu e, maddi imkan... ...ihraçlarla elinden alındığında... E, ...tabii önünde bayağı geniş bir zaman <gülüyor> oluyor. Bunu bir fırsat olarak mı düşüneceksin? Hayır öyle kolay değil çünkü... ...ve ee, bu içinde bulunduğumuz e, durumda e, ihtiyaçları olan, e, çoğu, çoğu çocuğu olan, e, bir şekilde hayatını idame ettirmek zorunda olan insanlar. Biz akademisyenleri tartışırken böyle tepede e, böyle bu, bunun bir e, maddi olanla bir bağının olmadığı bir dervişlik makamı gibi konuşamıyoruz. Hele ki piyasa sermaye işte sektör oldu işte daha önceki yayınlarda konuştuğumuz işte yayın e, kar, yayın yapma zorunlulukları vesaireler gibi şeyler girince herhangi bir beyaz yakalının mesaisine dönüşmüş durumda e, ve bu'nun bir kötü yanı da bu mesaisi yapan insanlar bu işlerinden edildiklerinde e, o piyasa denilen şey o kadar esnek de değil yani Piyasanın şartlarının ağırlığını çekiyorlar ama piyasanın esnekliğini göremiyorlar. Yani kurum değiştirmek kolay değil. Bir kurumdan bir kuruma geçmek pek mümkün değil. Hiç, Çok kurum yok zaten. <gülüyor> ee, aslında cefasını bu anlamda sopasını yiyorlar ama e, bunun esnekliğini de e, şey yapamıyorlar, yaşayamıyorlar. Tabii yurt içinde özellikle. Yurt dışında da gitme derdi söz konusu olduğunda da hani bunu ayrıca e, muhabbetle ilerletiriz. Benim burada özellikle hani vurgulamak istediğim maddi... Ee, ...imkanlar elinden alındığında... ...aslında manevi baskılarla birlikte geliyor... ...ve zaman da elinden alınmış oluyor. Bu zaman sadece... E, ...boş zaman anlamında düşünmemeli. Dinginlik, sakinlik... E, korkudun ve... ...başına her an bir şey, bir şey gelip gelmeme noktasında... ...bir kaygının olmadığı bir yerde... ...ancak düşünme faaliyetini yapabilirsin. Evet yani burada... E, ...şimdi bir süredir... E, ...akademinin içerisinde ateşli bir şekilde... ...tartışılan... Ee, işte toplu halde istifamı edelim Hayır e, işimizi yapmaya devam edelim şeklinde iki e, kabaca çok kabaca söylüyorum bunu e, iki kaba kanat e, neredeyse oluşmuş durumda bu tabi ki e, her zaman olduğu gibi muhalif e, tırnak içerisinde ne demekse muhalif e, olarak işaret edilen gösterilen akademisyenler arasındaki bir e, tartışma ortamından Elbette bahsediyorum yoksa iktidarla arası iyi olan e, olmuş ve olacak olan akademisyenler için e, böyle bir şey geçerli değil maalesef. E, ki hemen e, şey aklıma geldi. Sırrı Süreyya mıydı emin değilim e, şeylerden ama bir HDP e, milletvekiliydi. Kürsüde, meclisteki kürsüde e, çok önemli bir soruyu dile getirmişti. 28 Şubat sürecinde... E, ...zulüm çeken akademisyenlerin şu anda söyleyecek bir tane bile cümlesi yok mu? Yani Mithat, demiş. Mithat Sancır. Evet. Doğru. Mithat Sancır. Yakın bir süre önce. Ya, ya, ya, yakın, yakın birkaç hafta. Evet. Yani e, çok can alıcı bir e, soru bu aslında. Yani 28 Şubat sürecinde şu anda atılan insanlar da... E, ...dünya görüşü açısından e, destekleyemeyecekleri... E, o insanlara, o, evet. o dönemde zulüm görmüş olan insanlara gerçekten destek verdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama şimdi yapayalnızlar. Hem içeride hem dışarıda yapayalnızlar. Hem ülke içinde Hı -hı. hem ülke dışında hem akademi içinde hem akademi dışında. Ee, bir yandan da ama e, bu çok söylenen bir sözdür. hani Bu yeni bir şey mi? Evet 28 değil. Şubat Tabii ki örneğinde değil. olduğu Tabii gibi ki yeni bir şey değil. Tabii ki değil. Şey de yeni bir şey değil, ses çıkarmama. Bu da yeni bir şey değil. Evet. Ses çıkarmadan evet. bir ses çıkarınca ne olacak? Bir sonuç sonuca varılabilecek mi? Bu zaten sorunun cevabı aslında pek e, imsar olmadığı için de insanlar e, ses çıkarmıyorlar. Fakat e, kendi başına aslında bir haysiyet e, diye düşünmek lazım. Yani daha araçsal olarak değil ses çıkarmayı, bir şey söylemeyi. İnsanın e, kendi durduğu yerde, kendi haysiyeti adına bir şey söylemek olarak aslında düşünmek lazım ee, Belki de e, evet. onlar da e, bulundukları konumda e, hakkıyla bulunmadıklarını alttan alta bilinç dışında e, hissettikleri için düşündükleri için ağzımı açtığım anda zaten e, hak ederek burada değilim e, hemen ben de evet. ihraç edilebilirim gibi bir ...belki de korku mekanizması e, çalışıyor orada yani bu sebeple hem de bu gibi dönemlerin e, daha e, şey jargonuyla söyleyecek olursak psikoloji literatürü öğrenilmiş çaresizlik dönemlerinde hı hı. bunun geçiciliğine dair de bir iyimser e, diyebileceğimiz bir çaresizlik olur. Tırnak içinde tabi bu iyimserlik. E, haliyle bu süreç çabucak geçsin ve bir an önce e, e, çok da biz de ses çıkarmayalım. İnsan diğerleri de çıkarmasın ve bu süreç çabucak geçtikten sonra yeniden düzen ve e, şey kurulacaktır. E, haklar geri iade edilecektir. Bakışıyla hani hareket edildiği için bu da engelleyici oluyor Bu arada e, bu e, sadece akademisyenler değil e, diğer tüm nitelikli e, ya, da, ya da kültürel sermayesi olan bir şekilde bu insanların e, git Türkiye'den e, gitmelerine dair göç etmelerine dair e, bir yazı geçenlerde gördüm e, e, e, bir ilkösüoğlunun imzası var bir İbrahim sirkeci ile bir röportaj gazete duvarda 6 Şubat. Orada e, sirkecinin şöyle bir şeyi var, e, tespiti var. E, asıl hep böyle bir kaçış eğilimi vardı e, ve kendisi şöyle diyor. Türkiye OECD ülkeleri içinde kitlesel sığınmacı göçü veren tek gelişmiş ülke. 12 Eylül'den bu yana 1 milyondan fazla Türk vatandaşı sanayileşmiş ülkelere gidip sığınma başvurusu yapmış durumda. Bayağı büyük bir oran 1 milyon. Evet yani son 40 yıl üzerinden düşününce bayağı evet. 60'ta bir... Her 60 kişiden biri ortalamayı 70 kişiden biri gitmiş. Başvurmuş en azından. Şöyle yani başvurmuş. diyor. Başvurmuş. Devamında da 90'lar ve 2000'lerin ortasına dek her yasınma başvurusu yapanlar 30 bin, 30 bin gibi sayılara ulaşıyor. 2006-16 arasında ise ortalama 6.640. Peki yakın dönemde ne oluyor? E, 2016'da bu sayı ilk 10 ayda 9.600'müş ve özellikle Temmuz-Ağustos yani darbe e, kalkışma sonrasında bir anda 3 kat artmış sığınma başvuruları yani bu tabi ki beklenilen bir şey ama 12 Eylül'den bugüne de 1 milyon gibi bir sayıdan bahsediyoruz yani devamlı olarak aslında insanların burada yaşamasam mı dediği bir ülke gibi bir demek ki şey var tutarlılık istikrar var bunun aslında sorulması lazım. yani giden Yoktan insanlar... var olmadı bu yani. Elbette. Zaten var olan bir eğilimdi. Sadece çıta yükseldi. Tabii. Bir de şunu da düşünmek lazım. Bir ülkede herhalde bir milyon hain yoktur. Yani bu insanları hemen böyle hain diye... Tabii onlar gitsinler, terk etsinler evet. zaten evet. hain. Evet. Yok yani böyle bir şey biz duymadık. Bir milyon hain gibi bir şey olmaz. Yani zaten bunu sayısını sayacak değiliz. Ama demek ki başka insani bir problem var burada. Bunu böyle siyasi yerden dokuyabiliyor elbette ama e, niye biz bu insanların önemli bir kısmı da e, nitelikli insanlar mesela Türklerin e, patent başvuruları e, da birinci sırayı yine Amerika oynuyor Türkiye'deki patentlerle karşılaştığımda Türkiye'deki Türklerin başvurduğu patentlerle ya da Türkçülerin hani ne dersek e, ...Amerika'dakini karşılaştığında da Amerika'da daha büyük bir oranda görüyorsun. Hali bu insanlar gidip e, o ülkenin milli sermayesine katkıda bulunuyorlar. Eğer olaya milli sermaye olarak bakacaksak. E i̇şte yani yakınlardaki ön, örneği hatırlayalım. TÜBİTAK'ın e, şey, destek olmayı reddettiği bir proje e, dünya çapında ödüller aldı. Gibi. Gibi. Burada ciddi bir e, uzun süreden beri devam eden ama e, son zamanlarda yükselmekte olan bir e, eriden... Bahsettiğimizin altını çizmek lazım. Evet. Belki tam da bu noktada Zekimurane mi kulak versek acaba? Verelim. Hem okudum hem de yazdım. Oh, <laughs> the head he Efendim Akademiye'ye devam ediyoruz. Zeki Müren'den hem okudum hem de yazdım dinleyerek bir küçük ara vermiştik. Gökhan sen bir söyleşi üzerinden notlarını şey yapıyordun. Evet o söyleşideki en son kapatırken bahsettiğim şey yalnızca akademisyenler değil hani patent başvurularına bakıldığında da <gülüyor> Ee, bir sürü e, insanın nitelikli insanın aslında hani dil bilen bu ülke e, için değerli olan e, bir araştırma e, bir proje yazdırmanız yapmanız gerektiğinde ihtiyaç duyacağınız e, bu bir, bir milli bir araçsa araç milli bir projede olabilir yani eğer sizin hani sağ ya da sol herhangi bir bakış açısından da yine e, dünyada neler olduğuna dair size fikir söyleyebilecek nitelikli e, insanlardan bahsediyoruz. Bu, ...buna bu şekilde bakılmalı yani... E, ...bu şekilde küstürülmeden bakılması lazım. E, yani şeyler de bu durumda, istatistikler bu durumda. E, yine akademi doğrudan örneğinde e, aslında yakın e, zamanda, e, zaman önce... ...Tanıl Bora'nın baş, başka bir yazısı var, hı hı. bahçeye beton dökmek diye. Hı hı. E, burada bahsettiği Ege Üniversitesi felsefe bölümündeki hocaların ihraç edilmesi... Ee, ve yani bu bölümün e, bir kendince bir geleneği olduğunu e, burada söylüyor. İşte, Tülümbim'in Hoca, Doğan Özlem Hoca e, felsefeyle ilgilenen isimler eminim bu isim, bunla, bu isimleri kesinlikle biliyordurlar. E, ve e, buradan e, yayınlanan e, bazı makalelerin, bazı tez yayınlanan tezlerin önemi. Mesela bir örnek olarak şöyle bir şey söylüyor. Yani sadece Avrupa'ya dönük değil, Orta Doğu'ya dönük de bir örnek verecek olursak kendisinin e, ...metninden... Ee, ...şöyle diyor... E, ...büyük hocaların arkasından güçlü yeni ustalar geldi... ...bu Ege felsefesi bölümü için söylüyor... ...İslam felsefesinin usta Ahmet Hastanı... ...öğrencisi Zerrin Kurtoğlu'nun... E, ...tezi... E, ...kitaba çevrilen tezi... ...İslam düşüncesinin siyasal ufku... ...ve bu tez Arapçaya çevrilerek Mısır'da bir yeni tarafından da basılmıştır... ...ayrıca hani bunun da... E, ...düşünülmesi gerekmekte... ...diye... ...haliyle... E, bu bölümdeki, bu buradan İlgün Toker, Kılıç, Zerrin Kurtoğlu, Serdar Tekin gibi hocalar kayka ile ihraç edildiler. Ee, ne olmuş oluyor? Bir birikim de gitmiş bir gelenek, oluyor. Bir gelenek. Bir gelenek de gitmiş oluyor. Elbette e, yazmaya, düşünmeye devam edecekler. Fakat e, kesinti uğruyor. E, durdurma tuşuna basılıyor. Hani en başta söylediğimiz zamana ihtiyacı var. Ve e, bu insanların ihtiyaç duydukları zaman bir durdurma tuşuna basılıyor. Komplece tüm memleketin aslında hani durdurma tuşuna basılması gibi bir şey aslında bu. Halbuki e, yani böyle bir şey tabii ki mümkün değil ve o insanlar e, akademiden atıldıkları zaman üniversiteden atıldıkları zaman okuma yazma bilmez hale gelmiyorlar. Onlar yazmaya evet. çizmeye çalışmaya devam edecekler. E, belli iletişim ortamlarında koda örneğini e, hatırlayalım. Evet, evet. E, alternatif bir takım oluşumlar e, ...gelişecek. İnsan, bu insanlar yine... ...işte bahçelerde, sokaklarda... ...orada, burada, evlerde, her neyse... E, ...söyleyeceklerini söylemeye... ...öğrencilerine... E, ...eğitimlerini vermeye evet. devam edecekler. E, bu... ...şeyde e, Tanıl e, ...bir de her şeye rağmen yazısı da... E, seni hatırlatmanla... E, evet, e, ...önümde şu anda... E, ...yani... <gülüyor> ...bir şekilde... Um, umudu kaybetmeme e, şeyine, umut ilkesine yine Tanıl Borer'ı çevirdiği e, umut ilkesini hakikaten e, elden bırakmamanın altını e, çizmek gerekiyor. Hep bugünlerde işte istifa mı etmek lazım yoksa e, işimize mi devam edeceğiz? E, hiçbir şey yokmuş gibi e, kanatları tartışmaları e, evet. söz konusuyken e, hep kafamın e, arkasında şey dönüyor e, Walter Benjamin'in e, firar ederken Fransa sınırında firar ederken intihar e, edecek derecede bir e, faşizm ortamında e, yaşayan e, Walter Benjamin'in ettiği bir cümle. E, faşizm ortamlarında en büyük devrimcilik e, her şeye rağmen işini iyi yapmaktır. Bu evet. kafamın arkasında sürekli dönen bir cümle. Bu işini iyi yapmak e, akademide kal kalıp... E, ...dersini iyi vermek... ...öğrencilerini iyi yetiştirmek... ...de olabilir. Evet. İstifa edip alternatif... E, ...akademiler vesaireler... E, ...için bir e, aktive... E, ...duruma geçmek yahut yurt dışına gidip... ...orada e, aktif halde... ...çalışmaya devam etmek de olabilir. Orada işini iyi yapmak da olabilir ama... ...her halükarda... E, ...hakikaten... E, ...herkesin... E, Ciddi bir e, şekilde e, kötülükle, kötülüğün Hı -hı. banalliği içerisinde olduğu bu ortamda başka bir e, umut ilkesi e, gelmiyor şahsen evet. aklıma. Yani aslında bunu gitme kalmadan ziyade işini iyi yapabileceği bir zemini... Evet, evet her burada, neredeyse orada. Evet, her sokağında, orada. yurt dışında diye düşünmek daha aslında e, akıcı oluyor. E, çünkü insan... Yani o mu bu mu değil. Böyle ke kesikler atarak hayatına e, bunu düşündüğü zaman e, aslında bir, gerçekten kurak, kuraklığa malzeme olmuş oluyor. E, ve şöyle de bir şey var. E, siyaset yani bu yüksek siyaset denilen siyaset. Yani yüksek mi diye mi tartışılır ama e, her an cümlelerini laflarını değiştirebilir. Ya bugün e, barış der yarın demez. Yani tekrar barış der bilmiyorsun. E, bu, bu süreçte bunun onun sadece gündemi üzerinden e, zihin deki e, Akışı bilinci evet. e, ve bilinç dışını hatta tahribata uğratmamak lazım. Çünkü e, yapılan e, türlü türlü anlaşmalar ve e, şeylerle planlarla oralarda bir yerlerde devamlı yeni cümleler kelimeler başka, üretilecek. Başka başka rüzgarlar eseriye Biz kendi kelimelerimize cümlelerimize sahip çıksak daha iyi olur. Evet o yüzden de e, kapanışta veda olarak nazen Öncel'den dinleyelim. Bak bu şarkıyı severim işte. Evet, iyi. Gidelim buralardan.